Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehtedihillahu fe ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Fe inne estağrahu hadîsü kitâbüllâh. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مثاثها وكل مثاث بدأ وكل بدأ دلاله وكل دلالات في النار. Tefsir dersimizde Arap Suresinin 103. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Mihalen şöyle buyuruyor. Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar zulmettiler. Bak fesatçıların sonu nasıl oldu? Hakem Uteybe şöyle demiştir. Saç ve sakalını ilk siyaha boya firavundur. Musa ona eğer Allah'a iman edersen Allah Teala'dan sana gençliğini iade etmesini isterim deyince firavun bunu Haman'a anlattı. Haman firavunun saç ve sakalını siyaha boyadı. Buna karşılık Musa ona bu boyanın ömrü 3 gündür dedi ve 3 gün sonra firavunun saçlarındaki boyanın rengi gitti. Bunu Hasan Birisnaf'da Hatibül Bağdadi tarihinde rivayet etmiştir. Musa dedi ki, Ey Firavun, muhakkak ben alemlerin Rabbinden bir rasulüm, bir elçiyim. 105. Benim yükümlülüğüm Allah hakkında haktan başkasını söylememektir. Gerçekten de size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. 106. Dedi ki, sen bir ayet ile gelmişsen, eğer onu eğer doğru söyleyenlerden isen, o halde onu getir. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, Firavun, Musa aleyhisselama ne istiyorsun? dedi. Musa aleyhisselam da, Allah'a iman etmeni ve İsrailoğullarını benimle beraber göndermeni istiyorum, dedi. Firavun bunu kabul etmedi ve sadıklardan isen açık bir delil getir, dedi. 107. Bunun üzerine asasını bıraktı da o hemen büyük bir yılan oluverdi. Buralarda yani e, Arap Suresi'ndeki bu ayetlerde Musa Aleyhisselam'ın kıssası muhtasar olarak zikredilecek. Devamı da öyle. E, daha sonraki surelerde diğer bazı ayrıntılar da gelecek. İbn Abbas Radyalı dedi ki, Musa Aleyhisselam asasını bırakınca büyük bir yılana dönüştü ve ağzını açarak Firavun'a doğru hamle yaptı. Firavun onun kendisine doğru geldiğini görünce korkusundan tahtına yapıştı ve Musa Aleyhisselam'dan onu tutması için yardım istedi. O da bunu yaptı. Hatade dedi ki, Asa büyük bir yılana dönüştü ve sihirbazların, büyülerinin hepsini yedi. Yani ayet burada e, işareten, zikrettiği için kısayı. bu konuda gelen, bu ayetle ilgili olarak gelenler de bu şekilde muhtasar. Allah izin verirse e, kıssanın detaylı anlatıldığı surelerde bu kıssanın ayrıntıları gelecek. 108, elini çıkardı, o da hemen bakanlara bembeyaz verdi i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Musa aleyhisselam elini cebinden çıkarınca lekesiz bembeyaz bir şekilde göründü. Sonra tekrar elini cebine sokunca önceki rengine döndü. Yani Firavun'un eğer sadıklardan isen o ayeti o delili getir demesi üzerine Musa aleyhisselamın asasının sihirbazlarının yutması ve e, yedi beyza yani beyaz el e, mucizesi zikrediliyor buralarda. 109, Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki, doğrusu bu gerçekten de bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. O halde ne buyurursunuz? İbn-i Abbas Firavun ileri gelenlere danışınca onlar, bu ikisi, yani Harun aleyhisselam ile Musa aleyhisselam, bu ikisi sihirbaz olup sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Böylece onu kışkırttılar. 111, dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar yolla. 112. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen ercih kelimesi ertelemek demektir e, demiştir. Yani e, 111. ayette geçen e, ercih ve ehhahu yani Musa ve Harun'u beklet ertele bu manadadır. Katade de yine ercih kelimesi tutuklamak demektir demiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, İleri gelenler Firavun'a sihirbazları topla, zira onlar senin ülkende çoktur. Böylece sihirleriyle galip gelsinler. Şehirlere adam gönder de bütün bilgili sihirbazları toplasınlar dediler. Yine ayette geçen toplayıcılarla kastedilen edilen polislerdir demiştir İbn Abbas Radyalarına. 113 Sihirbazlar Firavun'a gelerek galip gelirsek mutlaka bize bir mükafat var değil mi dediler. Evet, ayrıca gerçekten de siz yakınlaşanlardan olacaksınız dedi. Yani bir mertebe sahibi olacaksınız kendime yakın tutacağım manasında bir vadde bulunuyor. i̇bn Abbas Abbas Radyalanma dedi ki, Firavun'un yanına geldikleri zaman bu sihirbaz neyle sihir yapıyor dediler. Onlar da yılanlarla yapıyor dediler. Sihirbazlar dediler ki, ''Vallahi yeryüzünde yılanlar, ipler ve asa ile bizim yaptığımız gibi sihir yapabilen yoktur. Eğer galip gelirsek ücretimiz ne olacak dediler.'' Firavun onlara şöyle dedi. Sizi yakınlarım ve seçkinlerim, sizler benim yakınlarım ve seçkinlerim olacaksınız. İstediğiniz her şeyi size yapacağım dedi. 115. Dediler ki ey Musa, önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? 116. Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve onları dehşete düşürdüler de büyük bir sihir getirdiler. i̇bn Abbas Abbas radyalama dedi ki, Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlara ve Firavun'a galip getirdiği gün aşura günüydü. Bir tepede toplandıkları zaman insanlar birbirlerine gelin şu işte hazır bulunup sihirbazları seyredelim. Eğer onlar galip gelirlerse Musa ve Harun ile alay ederiz diyorlardı. Sihirbazlar ey Musa sen mi önce atarsın biz mi atalım dediler o da siz atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve asalarını attılar. Dediler ki Firavun'un izzetiyle biz elbette galip geldik. Musa aleyhisselam onların sihirlerini görünce nefsinde tedirgin olarak korku hissetti. Bunun üzerine allah Teala ona asanı at diye vahyetti. Bu bir sonraki ayette geliyor, 117. Biz de Musa'ya asanı atıver diye vahyettik. Bir de baktılar ki onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. i̇bn Abbas diyor ki Allah Musa aleyhisselamı asasını atmasını vahyedince o da asasını attı. Asa büyük bir yılana dönüşerek ağzını açtı. Musa Aleyhisselam'ın çağırdığı asa, iplere dolanmaya ve odunlara dönüşerek büyük yılanın ağzına girmeye başladı. Hiçbir asa ve ip bırakmadan hepsini yuttu. 118. Böylece hak ortaya çıktı. Onların yapmakta oldukları da boşa çıktı. 119. Artık orada yenilmiş oldular ve küçülerek döndüler. i̇bn Abbas dedi ki, Hak galip geldi ve onların yaptıkları şeyler boşa çıkarak yenildiler. Onların küçük düşmeleriyle Allah Firavun'un memleketinde ve taraftarları arasında rezil etti. 120. Sihirbazlar secdeye kapandılar. İbn Abbas Radyo'nun diyor ki, Sihirbazlar gördüklerini görünce bunun sihir değil semavi bir iş olduğunu anladılar ve secdeye kapanarak Musa ve Harun'un alemlerin Rabbi olan Rablerine iman ettik dediler. Yani sihirbazlar yaptıkları şeylerin e, bir göz bayamadan ibaret olduklarını bildikleri için e, Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucize karşısında yani bu yapılan şeyin sihir elde etme sebeplerini kazanmakla yapılamayacağını anladılar ve e, yani bunun Allah'tan bir mucize olduğunu anladılar. O anda iman ettiler. Dediler ki alemlerin Rabbine iman ettik. 122 Musa'nın ve Harun'un Rabbine i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki, sihirbazlar bunu anlayınca şayet bu sihir olsaydı bizim sihrimize ulaşamazdı. Lakin bu Allah'ın emriyledir. Allah'a ve Musa'nın getirdiklerine iman ettik. Üzerinde bulunduğumuz şeylerden Allah'a tevbe ettik dediler. 123. Firavun da dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Mutlaka bu ahalisini oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir düzendir. O halde yakında bileceksiniz. Yani burada Firavun öfkeleniyor, ee, yani Rablilik iddiası vardı zaten, kendisinin izni olmadan siz nasıl Allah'a, işte Musa ve Harun Rabbine iman edersiniz diye kızıyor, bunun bir oyun olduğunu düşünüyor. Yani böyle bir paranoya kapılıyor. Yani bu sihirbazlarla beraber işte Musa Aleyhisselam anlaşmış da sanki e, böyle bir oyun yaptılar. Çünkü... E, Kurdukları, kendilerinin kurdukları düzen insanların küfre satması içindi. Yani kendilerinin üzerinde oldukları şey iman etmeleri içindi. Bunun için sihir yapmak istemişlerdi. Fakat Allah sihirbazların düzenini bozunca bu sefer kuşkulanmaya başladı Firavun. Yani bunu sihirbazlarla kendi aralarında anlaşıp e, öyle yaptılar diye iddia etti. i̇bn Abbas, i̇bn Mesud ve bir grup sahabe şöyle dediler. Musa Aleyhisselam ve sihirbazların lideri karşılaştılar. Musa Aleyhisselam ''Eğer seni yenersen bana iman edip getirdiğimin hak olduğuna şahitlik eder misin?'' diye sordu. Sihirbazların lideri, ''Yarın hiçbir sihrin alt edemeyeceği bir sihir yapacağım. Vallahi eğer beni yenecek olursan sana iman edeceğim ve hak olduğuna şahitlik edeceğim.'' dedi. Bu sırada Firavun onlara bakıyordu. Firavun, ''Şüphesiz bu halkı oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır.'' sözüyle, Musa Aleyhisselam ile sihirbazın konuşmasını kastetmektedir. Yani sihirbazın bu ikisinin konuşmasını ee, söylediğimiz gibi bir oyun Olduğunu düşündü 124 Elbette ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim Sonra da hepinizi astıracağım es şöyle demiştir Firavun onlara Bu ikiniz buluştuğunuz zaman Halkını oradan çıkarmak için Kurduğunuz bir tuzaktır Dedi ve sihirbazları öldürüp Dediği gibi ellerini ve ayaklarını kestirdi İbn Abbas radyalanma dedi ki Firavun Adam Hasan El ve ayaklar çaprazlama kesen ilk kişidir. 125. Dediler ki, muhakkak biz Rabbimize döneceğiz. 126. Sen bizden ancak onlar bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al. Ubeyid bin Umeyr, Katade ve Mücahit ki, sihirbazlar günün başında sihirbazlar iken günün sonunda şehitler oldular. Sihirbazlık küfürdür biliyorsunuz. Yani günün başındayken kafir idiler fakat günün sonunda bunlar şehit oldular, iman ettiler ve o iman üzerine öldürüldüler. 127. Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki, Musa ile kavminin yeryüzünde bozgunculuk yapmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi bırakacaksın? O da oğullarını öldürür, kadınlarını sağ bırakırız. Elbette biz onlar üzerinde kahredici bir güce sahibiz dedi i̇bn Abbas radıyallahu ayetin anlamını şöyle bildirmiştir. Sana ibadeti terk etmeleri için mi onları bırakacaksın demektir. Firavun'a ibadet edilirdi, o ilahlara ibadet etmezdi. Yani onların kavminin ilahları vardı, Allah'ın dışında edindikleri ilahlar vardı. Bunlarla beraber Firavun'a da ibadet edilirdi. Fakat Firavun bu ilahlara da ibadet etmezdi. Zaten kendisi bir ilahlık iddiasındaydı. Kavminin ileri gelenleri de işte Musa Aleyhisselam'la beraber iman eden, İsrailoğullarından iman edenleri göndermemesi için Firavun'u kışkırtıyorlar. Ee, yani sen onları verirsen yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar diye kışkırttılar. 128. ayet, Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Elbette ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona variz kılar. Güzel sonuç muttakiler, sakınanlar içindir. İbn Abbas radialanma diyor ki sihirbazlara iman edince Musa Aleyhisselam'a İsrail oğullarında 600 bin kişi tabi olmuştur. Said bin Cübeer şöyle dedi: Sabır kulun başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu itiraf edip karşılığını ve sevabını Allah'tan ummasıdır. Tahammül sahibi olan kişi kaygılanabilir fakat ondan sabırdan başka bir şey görülmez. Evet. İbn Abbas radialanma e, muttakileri şöyle açıklamıştır. Allah'ın cezalandıracağı şeylerden sakınan hidayetten olmadığını hidayetten değil diye bildikleri şeyi terk eden Allah'tan gelenleri tasdik ederek onun rahmetini umanlardır. 129 Dediler ki sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Dedi ki, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve sizi yeryüzünde halifeler kılar. Böylece nasıl davranacağınıza bakacaktır. Yani burada İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a bir kaygılarını dile getirdiklerini görüyoruz. Yani biz daha önce de Firavun'dan zulüm, eziyet görüyorduk. Fakat iman ettik. İman ettikten sonra da eziyete uğratılıyoruz. Böyle bir itirazvari sözleri oluyor. Musa Aleyhisselam da onlara... Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi yeryüzünde halifeler kılacak diye bunu bildiriyor. Mücaddede ki burada kastedilen Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderilmeden önce ve gönderildikten sonrasıdır. 130. Andolsun biz Firavun hanedanını belki düşünürler diye yıllarca kuraklık ve üründarlığına uğrattık. Ayette geçen sinin kelimesini Mücahit helak olmaktır ve ürün darlığı ile helakin dışında olan şeylerdir. Yani kıtlıktır diye açıklamıştır. katadede de şöyle dedi. Allah Teala onları açlık yıllarıyla cezalandırdı. Ürünlerinin ve hayvanlarının helak olması kırsalda olmuştur. Ürünlerinin eksik olması ise şehirde ve köylerde olmuştur. 131. Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bizim içindir dediler. Onlara bir kötülük isabet ettiğinde de onu Musa ve beraberindekilerin bir uğursuzluğu sayarlardı. Yani bir iyilik, Firavun kavmi bir iyiliğe ulaştığı zaman, kendilerine bir iyilik isabet ettiği zaman bu bizim hakkımızdır dediler. Bir kötülük geldiğinde de bu Musa ve ona iman edenler yüzündendir diye bir uğursuzluk sayıyorlardı bunu. Ee, Dikkat edin, uğursuzluk ancak Allah katındandır fakat onların çoğu bilmezler. Burada uğursuzluk inancının da reddini görüyoruz. İbn-i Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Tiyara yani uğursuz saymat yoktur. Şum yani bereketsizlik üç şeydedir. Kadında, evde ve binekte. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada Şum kelimesiyle Tiyara'nın birbirinden ayet edilmesi gerekiyor. Yani İslam'da e, Tiyara diye, Arapçada Tiyara diye bilinen şey yoktur, uğursuzluk inancı yoktur. Şum ise bereketsizliktir. Bazıları Şum kelimesini uğursuzluk diye tercüme ediyorlar. Mesela üç şeyde uğursuzluk vardır. Hadisi bu şekilde tercüme ediyorlar ve büyük bir hataya sebebiyet veriyorlar. Hadisin baş tarafında uğursuzluk nefret ediliyor. Yani İslam'da uğursuzluk diye bir şey yoktur. Böyle bir inanç doğru değildir. Devamında uğursuzluk üç şeydedir diye tercüme ediyorlar. Uğursuzluk değil, bereketsizlik diye tercüme edilmesi gerekir. Yani Türkçe'de işte şomazda derler ya, herhangi bir şey kötüye yorumlayarak söylemek, Teşeum bereketsiz saymakta yani. Bu nefyedilmiş değildir. Nefyedilen tiaradır. Kadında, evde ve binekte demek ki bereketsizlik söz konusu olabiliyordur, olabiliyor. Bazı hadislerde Nesai'nin Abdurrahman bin Aufradialan'tan rivayet ettiği hadiste de yine kişinin e, bereketsizliği bu üç şeyde diye bu üç şey sayılıyor. Yine saadeti de üç şeydedir. İşte onda da salya kadında, geniş evde ve e, uygun binekte diye geçiyor i̇bn Abbas radyalanma şöyle demiştir. Uğursuzluktan kastedilen başlarına gelen musibetlerdir. Yani onlar başlarına musibet geldiğinde bunu uğursuzluk, yani Musa Aleyhisselam'ın yüzünden gelen, ona iman edenler yüzünden gelen bir uğursuzluktur diye iddia ettiler. Böyle itikad ettiler. Evet, bu hadiste la adva ifadesi geçiyor. La adva, hastalığın bulaşıcılığı demek. Yani hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Bu Araplar arasındaki... Cahiliye Araplar arasındaki batıl bir inancı yıkmak için söylenmiş bir sözdür. Yoksa e, bulaşıcı hastalıkların bulaşıcılığını inkar etmek için söylenmiş bir söz değildir. Yani bazı hastalıklar insandan insana veya hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşır. E, nitekim bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, karantina uygulamasına dair hadisleri de vardır. İşte cüzdanlı kişiden sakınması. E, yine bulaşıcı hastalığın olduğu yere girilip çıkılmamasını emretmesi gibi daha başka bulaşıcı delalet eden e, rivayetler de vardır. Burada nef edilen şey cahiliyedeki bir inanç. Yani e, bunu reddetmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu örneği vermiştir. Mesela develerin uyuz hastalığını birbirine bulaştırmasını örnek veriyorlar sahabeler. Allah Resulü de diyor ki, peki ya ilk deveyi kim uyuz etti? Yani ilk devede tamam bir hastalık meydana geliyor, deveden deveye bulaşıyor da o ilk deveye nereden bulaştı? Bu demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada la adva derken sebepsiz yere, mevcut bir sebebi olmadan uğursuzluk inancına bağlı olarak hastalığın böyle kendi kendine çıkıvermesi böyle bir inancı nefiyetmiştir. Yani ilk, hast ilk deveyi kim uyuz etti? Kim ona e, hastalığı bulaştırdı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle cahiliyedeki bir inancı yıkıyor. 132. ayet Bir de sen bizi büyülemek için her ne delil getirirsen biz sana asla iman edecek değiliz dediler. Yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeylerin gösterdiği mucizelerin de bir büyü olduğunu iddia ettiler. 133. Bunun üzerine biz onlara ayrı ayrı deliller olmak üzere onlara tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağalar ve kan gönderdik. Buna rağmen böbürlendiler de günahkarlar topluluğu oldular. Mücahit dedi ki tufandan kasıt su basması ve taundur. Yani veba hastalığıdır. Usame bin zeyt radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Taundur. Yani veba hastalığı sizden öncekilere gönderilmiş olan bir azaptır. Bir yerde taun yani veba olduğunu iştirseniz oraya girmeyin. Sizden birinin bulunduğu bir yerde taun meydana gelirse ondan kaçarak oradan çıkmayın. İşte bu bulaşıcı hastalığın olduğu zamanda da karantina uygulamasının delildir bu hadis. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki: Kurbağalar kara hayvanıydı. Allah Teala onları Firavun ve adamlarına gönderip Kurbağalar da bu emre uyup itaat ederek kendilerini kaynayan kazanlara, yanan tandırlara atınca güzelce itaat etmelerinden dolayı suyun soğukluğuyla ödüllendirildiler. Belki bu ödül sebebiyledir. E, hikmetini Allah bilir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kurbağaların öldürülmesini yasaklamıştır. Mücahit ve Katade dediler ki Nil Nehri kan olarak aktı. İsrailoğullarından olan Nehirden su içerken, Firavun'un tarafından içen kan içiyordu. Yani Musa Aleyhisselam'la beraber iman edenler Nil nehrinden su içiyordu. Ama Firavun tarafından olanlar ise su değil, kan içiyordu. Kan akıyordu bu Nil'den. 134. Ne zamanki üzerlerine azap çöktü. Ey Musa! Bizim için Rabbine dua et de sana olan ahdi hürmetine... ''Bizden bu azabı kaldırırsan, andolsun ki sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını muhakkak seninle beraber göndereceğiz.'' dediler. Yani Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını, iman eden İsrailoğullarını alıkoymuşlardı. Bunun üzerine başlarına türlü musibetler geldi. Bu ayette sayıldığı gibi. İman etmemelerine rağmen dediler ki, Musa, Rabbine dua et de, bizden bunu kaldırırsın. Eğer kaldırırsa iman edeceğiz.'' Ve sizi de serbest bırakacağız, diyor. 135. Erişebilecekleri bir süreye kadar azabı kendilerinden giderince derhal ahitlerini bozdular. Yani bu azap onlardan kaldırıldı. İman sözü vermişlerdi. Fakat bu sözlerinde durmadılar yani ahitlerini bozdular. i̇bn Abbas Radya'nın diyor ki, Allah Teala Firavun'un kavmine yağmur olan tufanı gönderince, Ey Musa! ''Rabbine dua et, eğer bu yağmuru üzerimizden kaldıracak olursa sana iman eder ve İsrail yollarını seninle beraber göndeririz.'' dediler. Musa Aleyhisselam dua edince yağmuru durdurdu ve o sene daha önce hiç bitmedi kadar ekim ve ot bitirdi. Firavun'un kavmi, ''Bu bolluk bizim istediğimiz şeydi.'' dediler. Bu sözlerinde durmadılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara çekirgeleri musallat etti. Çekirgelerin ekinlerinden bir şey bırakmayacağını anlayınca da Musa Aleyhisselam'dan aynı şeyi tekrar istediler. Musa Aleyhisselam dua edince Allah çekirgeleri onlardan giderdi. Firavun'un kavmi kalan ekinin tanelerini ayırıp evlerine depoladılar ve ekinlerimizi depoladık dediler. Allah Teala onlara buğdayın içinden çıkan güveler gönderdi. Kişi değirmene 10 ölçek buğday götürüyor. Öğütülünce sadece üç ölçek çıkıyordu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'dan aynı şeyi istediler. Musa Aleyhisselam dua edince Allah bu güveleri buğdaylarından giderdi. Ama onlar yine İsrailoğullarını Musa Aleyhisselam ile beraber göndermediler. Musa Aleyhisselam Firavun'un yanındayken dereden gelen kurbağa sesini duyunca ''Ey Firavun sen ve kavmin şu kurbağadan nasıl da sıkıntıya düşeceksiniz'' dedi. Firavun ''Bu kurbağa ne yapabilir ki?'' dedi. Henüz akşam olmadan kurbağalar onlara öyle musallat oldular ki kişi oturduğu zaman çenesine kadar kurbağaların içinde kalıyordu. Kim konuşsa hemen ağzına bir kurbağa sıçrıyordu. kurbayla dolmayan hiçbir kapları kalmadı. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'dan aynı istekte bulunup aynı sözü verince Allah kurbağaları onlardan giderdi. Ama yine de sözlerinde durmadılar. Bunun üzerine Allah onlara kanı gönderdi. Nehirleri ve kuyuları kanla doldu. Halk bu durumu Firavun'a bildirip yakınınca yazıklar olsun size, Musa size sihir yaptı dedi. Onlar kaplardaki, kuyulardaki ve nehirlerdeki bütün sulardan içtiğimizde taze kan, tadın, taze kan tadında olduğunu görüyoruz dediler. Firavun Musa aleyhisselama, ey Musa Rabbine dua et de onlardan bu musibeti kaldırsın dedi. Allah Teala onları bu musibetten kurtarınca yine sözlerinde durmadılar. Evet, bunu İbn-i ve Taberi Hasan i Risnaf'da rivayet etmişlerdir. 136. Biz de ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil oldukları için kendilerinden intikam aldık da hepsini boğduk. İbn-i Abbas radiyalarına diyor ki, Allah Teala onların aleyhine hüccet olmaz için ayetlerini ayrı ayrı gönderdi, yani mucizeleri. Sonra günahlar üzerine onları yakalayarak denizde boğdu. Yani bu e, geniş bir kısa. Dediğimiz gibi burada muhtasar olarak zikrediliyor. E, İsrailoğullarını serbest bıraktıktan sonra da, yani onlar e, Firavun'dan kaçtıktan sonra da iman edenler, işte denizin yarılması ve orada Kızıl, Kızıldeniz olduğu söyleniyor bu denizin. Orada e, Firavun ve askerlerin üzerine denizin tekrar kapanması işaret ediliyor. 137. Zayıf düşürülmüş olan topluluğu da Kendisini bereketli kıldığımız yerin doğusuna da batısına da varis kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel Vadi sabrettikleri için tamamlandı. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yükselttiklerini harap ettik. Hasan el-Basri ve Katade dediler ki, bereketli kılınan yer ile kast Şam topraklarıdır. İbn-i radyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Kıyamet kopmadan önce, Hadramut'tan insanlar sevk eden bir ateş çıkacaktır. Dedik ki, bize ne emredersin Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu, size Şam'ı tavsiye ederim. Bunu i̇bn Sakir, Ebu Nuhaym Tar-ı Esbehan'da sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Erban sahih cami'de sahip olduğunu belirtmiştir. Bu rivayete dikkat edin. Yani bu Allah Resulü ve Vesselam'ın Şam'ı tavsiye ettiği hadisler bu vakayla kayıtlıdır. Yani Hadramut'tan bir ateş çıkacak Yemen tarafından insanları sürükleyecek bu ateş. Yani önüne katıp götürecek. Bu ateş sebebiyle kaçacak demek ki insanlar bundan. İşte o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şam'ı tavsiye ediyor. Ebu Derda Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken kitabın direğinin başımın altından alındığını gördüm. Onu alıp götüreceklerini zannederek bakmaya başladım. Onu Şam'a götürdüler. Şunu bilin ki pitna anında iman Şam'dadır. Bunu Ahmet Taberani, Musnedül Şamiinde Ebu Naim Hilye'de ve İbn-i tarihinde rivayet etmişlerdir. Sahihtir. i̇bn Amr radıyallahu anhmadan, e, diğer bir rivayet yoluyla Ahmet Temmam, i̇bn Sakir ve yine Musnedül Şamiinde Taberani rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Havale el-Ezdi radıyallahu anh'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şam'da bir tane, Irak'ta bir tane ve Yemen'de bir tane olmak üzere ordular hazırlayacaksınız. Ben bu zamana yetişecek olursam hangisine katılayım? Benim için tercih et dedim. Yani Allah Resulü'nden seçmesini istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sana Şam'ı tavsiye ederim. Zira orası Allah'ın seçtiği yerdir. Ve orası için kullarını seçer. Şam'a gitmek istemezseniz Yemen'inize gidin ve oradaki havuzlardan için. Allah bana Şam ve Şam halkı hakkında teminat verdi. Bunu Ahmet, Ebu Davud, i̇bn İbn ve Hakim sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Nur el-Behsi radıyallah Te'nden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir taife kendilerine düşmanlık edenlere karşı hak üzere zahir olmaya devam eder. Onlar yiyiciler arasında bir kap gibidirler. Ta ki onlar bu haldeler iken, yani yiyiciler arasında bir kap gibidirler. Etra, e, Sevban hadisinde belirtildiği gibi diğer milletlerin sizin üzerinize yiyicilerin bir kap etrafında toplanmaları gibi toplanmaları yakındır diye bildiriyor. O, onun gibi bir durum. Yani e, diğer milletler, yiyicilerin bir bedralında toplanması gibi İslam toprakları üzerinde çöreklenmiş vaziyette olurlar. Ta ki onlar bu havdeler iken Allah'ın emri, yani kıyamet gelir. Dedik ki yalan Resulü onlar nerededir? Yani bu hak üzeri olan taife nerededir? Şöyle buyurdu. Beytül Makdis etrafındadırlar. Bunu Bukhari el Kuna'da da muallak olarak rivayet etmiştir. Taberani Tesevi Marife'de İbn-i Sakir tarih-i Dimeşk'de sahip-i rivayet etmişlerdir. Yani e, Şam denilen yerler, işte bugün Suriye'nin başkenti Şam e, sadece orayla sınırlı değil. Yani orasını içine aldığı gibi Dimeşk'i. Aslında Dimeşk'tir. Yani bugün Şam denilen yer Dimeşk'tir. Orası ve e, Filistin toprakları, yani komple o bölgedir. Ürdün de içerisine alır, Lübnan'ın bir kısmını da içerisine alır. Şam toprakları buralardır. İşte hak tayfenin bulunacağı yeri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beytülmaktis etrafında, yani Mescid-i Aksa dediğimiz Beytülmaktis etrafında bulunurlar. E, halen de Elhamdülillah Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinde olan nadir insanlar orada mevcut. Selefi akide üzerinde devam ediyorlar. Hasan el-Basri dedi ki, insanlar yöneticileri tarafından bir şeyle iptila edilirlerse, Allah'a dua ettikleri zaman Allah'ın bu belayı kaldırması yakındır. Lakin onlar kılıca sarılırlarsa kendi hallerine bırakılırlar. Vallahi onlar asla hayır görmezler. Sonra bu Araf suresi 137. ayetini okudu. Çünkü bu ayette İsrailoğullarına Allah azze ve celle'nin lütfetmesinin sebebi işte Firavun gibi bir zalim var. Kafir, zalim birisi. Ona sabrediyorlar. Ona ayaklanmıyorlar. Yani İsrailoğullarından az önce geçen rivayetlerde belirttik. 600 bin iman etmiş. Sabrediyorlar ve hicret etmek istiyorlar. Hicretlerine bile müsaade edilmiyor. Bunlar cihatla da emrolunmuyorlar. Yani firavuna karşı savaşmakla emrolunmuyorlar. Sabırla emrolunuyorlar. Sabrettikleri için yeryüzüne varis kılınıyorlar. Bu ayette belirtildiği gibi zayıf düşürülmüş olan topluluğu kim tarafından? Firavun ve askerler tarafından zayıf düşürülmüş topluluğu kendisini berekette kıldığımız yerin doğusuna da batısına da varis kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel vadi sabrettikleri için tamamlandı. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını da ve yükselttiklerini de harabettik buyruluyor. Evet, yani her şeyin Allah'ın elinde olduğuna Hükümdarların kalplerinin de sahip olduğu her şeyin de Allah'a ait olduğuna iman eden insanların bu konuda sabretmekten başka bir e, yolları yok. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a yarışun kavli inşa etmek demektir. Yani Firavun ve kavminin inşa ettiklerini Allah harap etmiştir. Mücahit dedi ki Firavun ve kavminin yaptıkları eve ve benzeri yüksek binalar e, darmadağın edilmiştir. Firavun'un kavminin asma ağaçları çardaksız idi. 138 İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları üzerinde kararlı olan bir topluluğa rastladılar. Ey Musa bize onların ilahları gibi bir ilah yap dediler. Dedi ki siz gerçekten de cahillik eden bir topluluksunuz. <gülüyor> Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh'tan aleyküm, selamun aleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazasına giderken müşriklerin etrafında toplandıkları zatu ı Envad dedikleri Üzerine silah ve diğer eşyalarını astıkları bir ağaca uğradı. Yani teberrük ediyorlar bu ağaçla. Müşrikler topluca onun çevresinde oturuyorlardı. Sahabeler dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, müşriklerin olduğu gibi bizim de bir zat-ı envatımız olsa iyi olmaz mı? Bize de böyle bir yer seç dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Subhanallah, bu sizin dediğiniz, Kardeşim Musa'nın kavminin dediğine benzer. Onlar da ey Musa, müşriklerin ilahları olduğu gibi bizim için de ilahlar edin dediler. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler öncekilerin adetlerini birer birer işleyeceksiniz. Tirmizi Ebu Yala, Ahmet bin Anbel, İbn-i ve Taberani sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir bunu. Yani burada e, şirk içeren bir te teklif var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Onları böyle bir şeyden uyarıyor. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın kavminin yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi iman edenler. Yani Musa Aleyhisselam'la beraber iman edenler. Musa Aleyhisselam da tekvir etmiyor onlara ama sizin bu yaptığınız cahilliktir diyor. Siz cahillik eden bir topluluksunuz, Cahillik eden bir kavmsiniz diyor. Aynı şey benzer bir şekilde. Yani onlar açık açık söylemişlerdi. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi, onların ilahı gibi bize de bir ilah edin dediler. Yani putperest bir kavme uğruyor bu iman eden topluluk ve onların ilahı gibi bize de ilah edin. Yani gördükleri şey hoşlarına gidiyor, mantıklı buluyorlar, şeytan süslüyor belki. Musa Aleyhisselam da onları böyle uyarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesi ise açık açık bize de ilah edin demiyor ama... İşte onlar zaten vaat dedikleri, kutsal saydıkları bir ağaca silahlarını falan asıyorlar, teberrük ediyorlar. Yani delilsiz, Allah katından bir delil olmadan bir e, bereket umma girişiminde bulunuyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu aynı Musa'nın kavminin ilah edinme talebi gibi diyor. Ve şunu haber veriyor. Önceki kavimlerde meydana gelen ne gibi sıkıntılar varsa bu ümmette hepsi gelecek yani İbn-i Amr hadisinde geldiği gibi şayet önceki kavimlerde sokak ortasında anasıyla zina eden olmuşsa bu ümmette de bunu yapan çıkacak diyor. Bak bu da e, bu ümmette çıkan vakalardan birisi. Yani zaten envad edinme, ilah edinme, Allah'ın dışında ilah edinme, delilsiz, teberrük. Aleykümselamun e, <gülüyor> aleykümselam. 139. Çünkü onların içinde bulundukları kesinlikle yıkılmaya mahkumdur. Yapmak da oldukları da boşadır. İbn-i Abbas radiyalarına ayette geçen Müteberun ifadesi hüsran demektir demiştir. 140. Ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? Halbuki o sizi alemlere üstün kıldı. 141. Hani size işkencelerin en kötüsünü yaparak oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı sağa bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. i̇bn Abbas radiyalarına diyor ki, ''Bir zaman Firavun ve ileri gelenleri Allah'ın İbrahim aleyhisselama soyundan peygamberler ve krallar göndereceğini vaat ettiği hususunu görüştüler ve bu konuda şu karara vardılar. Bir kısım insanları ellerinde usturalarla göndererek İsrailoğullarından yeni doğacak olan erkek çocukları keseceklerdi. Bu kararı uyguladılar.'' Firavun ve taraftarları İsrailoğullarının yaşlılarının ölerek çocuklarının da kesilerek tükenmekte olduklarını görünce Firavun onlara dedi ki yani Aleykümselam tabii bütün erkek çocukları öldürürsen nesil kalmayacak. Nesil devam etmeyecek. Onlara dedi ki Firavun İsrailoğullar neredeyse tükenecekler. Sizler onların sizin için yaptıkları hizmetleri bizzat kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız. Yani İsrailoğulları artık size hizmet edemeyecek, köleleri edinemeyeceksiniz artık. Birbirinizin işini göreceksiniz diyor. Bunun için bir yıl doğan erkek çocukların hepsini öldürün. Ertesi yıl sağ bırak. Musa Aleyhisselam'ın annesi, oğlu Harun'u, işte çocukların sağ bırakıldığı bir yılda doğurdu. Yani bir sene sağ bırakılıyor, bir sene öldürülüyor ya. sağ bırakıldığı yılda Harun Aleyhisselam doğuyor. Musa Aleyhisselam ise çocukların kesildiği yılda doğurdu. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. 142, Musa ile 30 gece için sözleştik de ona bir 10 daha ekledik. Yani 40 etti. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 gece tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç. Islah et de bozgunculara uyma dedi. Yine bu 40 gece, 30 gece meselesi de ileride ayrıntılı bir şekilde gelecek inşallah. Musa Aleyhisselam, Firavun ve kavmiyle mücadelesi, İsrailoğullarıyla ilgili kısası. Oldukça uzun bir rivayet olarak Nesai'nin tefsirinde gelmiştir. Onu ileride aktaracağız inşallah. Burada kısaca şu rivayet var. İbn-i Ebi Atim da rivayet ediyor. İbn-i dedi ki Musa Aleyhisselam kavmine Rabbim bana kendisiyle buluşmam için 30 gün belirledi ve Harun'u başınıza getirmemi emretti dedi. Musa Aleyhisselam kaminden ayrılıp Rabbi ile buluşmaya gidince Allah bu 30 güne 10 gün daha ekledi. Bunun da bir sebebi var. O da ileride gelecek inşallah. İsrailoğulları bu 10 günde fitneye düştüler. Çünkü onlar 30 gün diye biliyorlar. Ee, söyleyelim bunun sebebini. İleride gelecek rivayet de Musa Aleyhisselam ben işte Rabbimle buluşmaya gidiyorum diyerek Rabbi emretmediği halde kendiliğinden o gün oruçlu Ağzını e, temizliyor. Yani ağzım kokmasın Rabbimle konuşacağım diye. Kendiliğinden böyle bir şey yapıyor. Allah Azze ve Celle bu yüzden 10 gün daha geciktiriyor. Şimdi kavmine verdiği haber, işte ben 30 günlüğüne, 30 geceline gidiyorum diyor. İşte Rabbimle böyle. E, 30 gece boyunca dönmeyince, 10 gün daha eklenince... E, Allah hakkında ve Musa Aleyhisselam hakkında kavmi kuşkuya düşüyorlar, fitneye düşüyorlar. O süreçte oluyor bu olanlar. İsrailoğullar bu 10 günde fitneye düştüler. 30 gün geçince daha önce Cibril'i görmüş ve atının ayak izinden toprak almış olan Samiri Ey İsrailoğulları! Yanınızda Firavundan kalmış olan süs eşyaları vardır ve bunları kullanmanız haramdır. Bu süsleri getirin de yakalım dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları yanlarındaki süs eşyalarını getirdiler ve Samir'i ateş yakıp süs eşyalarını ateşe attı. Süs eşyaları eriyince de Cibril'in atının ayak izinden aldığı toprağı ateşe attı ve süs eşyalarını böğüren bir buzağa dönüştü. Buzağı tek bir defa böğürdü. Bir daha da böğürmedi. Bu defa etrafındakilere Musa Rabbinizle buluşmak için gitti ama onu bulamadı. İşte bu da bu Musa'nın da ilahıdır dedi. Yani Musa Aleyhisselam işte ilahını aramaya ama Musa'nın da ilahı bu. Sizin de artık edinmeniz gereken ilah bu diye bu buzağıyı onlara teklif ediyor. 143. Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca dedi ki, Rabbim bana görün de sana bakayım. O buyurdu ki, beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, o yerinde durabilirse sen de beni görebileceksin. ''Rabbi daha tecelli edince onu parça parça ediverdi. Musa da baygın düştü. Ne zamanki ayıldı, seni tenzih ederim, sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim.'' dedi. Enes Radyo'lan diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rabbi daha tecelli edince onu parça parça ediverdi ayetini okudu. İki parmağıyla işaret ederek baş parmağının ucunu serçe parmağının boğumu üzerine koydu, daha bağırdı ve Musa bayıldı.'' buyurdu. Bunu Tirmizi, Ahmet İbn-i Zeym'e, Hakim Ziyahül Mahdis el-Muhtare'de say iznatla rivayet ediyorlar. Ebu Ureyre Radyalent'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah'ın nebilerini birbirlerinden üstün tutmayınız. Zira sura üflendiğinde Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde olanlar bayılırlar. Sonra sura bir defa daha üflenir. Ben ilk diriltilen olurum veya ilk diriltilenlerin arasında olurum dedi. Bir de bakarım ki Musa arşa tutunmuş haldedir. Bilmiyorum, belki de tur gününde bayılmasına sayıldı ya da benden önce diriltildi. Yani e, Bukhara ve Müslim devlet etmişlerdir bu hadisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberler arasında üstünlük yapmayın diyor. Yani birbirine üstün saymaya kalkışmayın. Allah'tan bir delil olmaksızın. Çünkü diyor ben insanlar Sura üflenip de diriltileceği zaman ilk diriltilecek kişiyim. İlk diriltilen olmama rağmen bakarım ki Musa Aleyhisselam arşa tutulmuş bir halde. Bilmiyorum diyor benden önce mi diriltildi yoksa e, turdağındaki bayılması o o buna sayılıp da bu Sura üflendiğinde bayılmayanlardan mı? Evet. İbn Abbas radialanına diyor ki Musa Aleyhisselam bayıldı ama canı bedenindeydi. Kendine gelince ise gördüğünün azametinden dolayı seni başkasının görmesinden tenzih ederim. İstediğim şeyden vazgeçtim ve seni kimsenin göremeyeceğine ilk inanan kişi de benim dedi. Yani bu dünya gözüyle görme kastediliyor. Çünkü beşeri gözler fani gözlerdir. Dünya hayatında Allah Azze ve Celle'nin görülmesi mümkün değildir. Bu ayette Lenterani, yani beni göremeyeceksin ifadesi bunu ifade eder. Beşer buna takat getiremez dünyadaki gözüyle, dünyadaki bedeniyle. Fakat ahiret gününde dünyadaki fani sıfatları kaybolur. Çünkü artık kalıcılık yurduna geçer. Ve orada Rablerine Allah'ın rızasına ermiş kulların bakacakları, görecekleri bununla gözlerinin aydın olacağı bildiriliyor. Ve cennet nimetlerinin en de bu Rablerine bakmak olduğu ifade ediyor. Mücahit dedi ki Musa Aleyhisselam seni görmeyi istediğim için tevbe ederim ve kavmimden sana ilk iman eden benim dedi demiştir. 144. ayet Buyurdu ki yani Allah buyurdu ki Ey Musa risaletimle yani elçiliğimle ve konuşmamla seni insanlara üstün kıldım. Sana verdiklerimi al da şükredenlerden ol. de dedi ki Allah İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindi, yani yakın dost edindi. Musa Aleyhisselam ile konuştu. İsa Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam gibi topraktan yarattı. Ona ol dedi ve oldu. O Allah'ın kulu, Rasulü, kelimesi ve ruhudur. Süleyman Aleyhisselam'a kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk verdi. Davud Aleyhisselam'a zeburu verdi. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. 145 ona levhalarda her şeye dair bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Artık bunları kuvvetle tut ve kavmine emret ki bunlara en güzeliyle sarılsınlar. Yakında fasıkların yurdunu size göstereceğim. Ebu Hureyre anhtan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam tartıştılar. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ey Adem sen babamızsın, bizi cennetten çıkardın. Adem Aleyhisselam da dedi ki, Ey Musa! Allah seni kelamıyla seçkin kıldı ve senin için Tevrat'ı eliyle yazdı. Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği bir işten dolayı mı beni kınıyorsun? Böylece Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a galip geldi. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radyalanmadan, yani bu rivayetin zikredilmesinin sebebi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın e, kelamıyla, onunla konuşmasıyla üstün kılınmaz. İbn-i Abbas diyor ki Musa Aleyhisselam'a Tevrat, Zebercet'ten olan 7 levhada verilmişti. Onda her konuda açıklama ve nasihat vardı. Musa Aleyhisselam levhaları alarak İsrailoğullarına gelip onların buzaya taptıklarını görünce elindeki Tevrat'ı yere attı. Atılan Tevrat levhaları parçalandı ve Harun Aleyhisselam'a dönüp onun başından tuttu. Bunun üzerine Allah o levhalardan 6'sını kaldırdı, yalnızca biri kaldı. İbn Abbas radiyallanmadan yine Allah Teala levhalarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, ümmetini, onlar için katında hazırladıklarını, dinlerinde kolay kıldığı şeyleri, helalleri nasıl genişlettiğini de yazmıştı. Kuvvetle tutmaktan kasıt ciddiyetle sarılmaktır. Musa aleyhisselam'a levhalara kavminin sarıldığından daha fazla ciddiyetle sarılması emredilmiştir. 146 yeryüzünde haksızca büyüklenenleri ayetlerimden uzak tutacağım. Onlar bütün ayetleri görseler de onlara iman etmezler. Dost doğru yolu görseler de o yolu tutmazlar. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları nedeniyledir. Esrütli dedi ki uzak tutmaktan kasıt onların ayetleri düşünmelerine engel olmaktır. Demek ki e, kişinin böyle hidayetten mahrum olmasının sebeplerinden birisi Allah'ın ayetlerine karşı e, büyüklenmesi insanların büyüklenmesidir. Yeryüzünde haksızca büyüklenmektir. 147 Ayetlerimiz ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklar? Yani e, bunlar bir takım amel sahipleri, amel işlemişler fakat bu amelleri boşa gidiyor. Yani amel ediyorlar fakat bu küfürleri, yalanlamalar sebebiyle amelleri boşa gidiyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, yine kendi yaptıkları sebebiyle bu cezayı aldılar. Yani yalanlamaları, küfürleri, kibirlenmeleri sebebiyle. 148, Musa'nın kavmi onun ardından zinet eşyalarından böğüren bir buzağı heykele dindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yol göstermediğini görmediler mi? Onu ilah edinmekle zalimlerden oldular. İbn-i Abbas radiyalarına da Harun aleyhisselam onlara şöyle hitap etti. Siz Mısır'dan ayrıldığınızda Firavun'un kavminin emanetleri yanınızdaydı. Sizin de onlarda emanetleriniz vardı yani Mısırlılarda. Onların emanetlerini alıkoyun. Emanetler size helal değildir. Onlar Onlara da bir şey verecek değiliz. Onları kendinizde de tutamayız. Bakın burada e, kafir bir topluktan ayrılıyorlar. Yani bunlar iman edenler. E, Harun Aleyhisselam bunu Musa Aleyhisselam'a 30 gece veya 40 gece Rabbi ile görüşmeye gittiğinde kalmine söylüyor. Bunlar tekrar o buzaya döndüklerinde. O zaman nasihat ediyor. E, o sıralarda oluyor yani bu. Şimdi Mısır'daki kafirler yani Firavun'un taraftarı olan kimseler bunların bunlarda emanetleri var. Bunların emanetleri de onlar da memleketlerinde kalmış. Çünkü hicret etmişler bir mecburiyet, bir anda ayrılmışlar. Emanetler kalmış birbirlerinde. Onların emanetlerini alıkoyun. Emanetler size helal değildir. Yani bu kafirin maldırsa helaldir. Böyle bir şey yok bak. Yani ganimet değildir böyle bir şey. Onlara da bir şey verecek değiliz. Yani böyle bir imkan yok. Terk etmişiz onları. Onları kendimizde de tutamayız. Yani elimizde de tutamayız bu emanetleri. Bunun üzerine bir çukur kazdı ve herkesin emanetleri ve süs eşyalarını bu kuyuya atmasını emretti. Sonra bir ateş yakarak onları yaktı. Bizim de olmayacak, onların da olmayacak dedi. Samir'i İsrailoğullarından olmayıp, yani o kavimden değil, İsrailoğullarından değil, onlara komşu olan kavimden, buzağa ibadet eden birisiydi. İsrailoğullarla beraber o da çıkmıştı. Bir iz gördü ve ondan tutam alarak, yani bu işte biraz önceki rivayette geçen Cibril'in atının ayak izi. Bir tutam alarak Harun'a geldi. Harun ona, ey Samiri, elindekini atmadın mı? O kimse görmeden onu almıştı. Dedi ki, bu tutam size denizi geçiren Rasul'ün izindendir. Yani Cibril'i takip ederek geçmişlerdi ya, oradan almış demek ki o denizi geçtiği esnada almış. ''Benim istediğim şeyin olmaz için Allah'a dua etmediğin sürece onu atmam.'' dedi. Yani ben bir istekte bulunacağım. Bunu Allah kabul etsin diye sen dua edeceksin. Allah'ın peygamberi Harun Aleyhisselam dua edecek. Bunu yapmadıkça bunu atmam dedi. Harun Aleyhisselam da dua edince onu attı. Samir'i ''Bunun bir buzağı olmasını istiyorum.'' dedi. Kuyudaki bakır veya demir eşyalardan topladığı şeyler içi boş, ruh olmayan ve böğüren bir buzağa haline geldi. Yani bu Harun Aleyhisselam'ın Aynen. duası sebebiyle olmuştu. Bunu İbn-i rivayet ediyor. Said bin Cübeyr dedi ki, buzağı aslında böğürmüyordu. Onun içi boş olduğu için rüzgar bir tarafından girip diğer tarafından çıkıyor ve böylece ses çıkarıyordu. Bu da Said bin Cübeyr'in görüşü. İbn-i Abbas gelen diğer rivayette, Samiri Cibril Aleyhisselam'ı at üzerinde görmüştü. Atın izi olan topraktan bir tutam aldı ve 30 gece sonra şöyle dedi. Yani Musa Aleyhisselam 30 gece sonra gelmeyince. Ey İsrailoğulları, sizinle beraber Firavun ailesinin süz eşyaları var. Bu size haramdır. Onları getirin ve yakalım. Bunun üzerine yanlarında eşyaları getirdiler ve bir ateş yakıp onun içine attılar. Takılar eriyince... Samir'i o toprağa ateşe attı ve cesedi olup ruhu olmayan, çirkin şekilde böğüren bir buzağa döndü. İbn Abbas Radyalı'na buzağı böğürünce secde ediyorlar, susunca başlarını kaldırıyorlardı demiştir. 149 Ne zamanki ellerine düşürüldü ve gerçekten sapmış olduklarını gördüler, Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. es dedi ki, Musa Aleyhisselam geldiğinde İsrailoğullarının ellerine düşürüldü ve satmış olduklarını anladılar. O zaman eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bağışlamazsa elbette İsra'ına uğrayanlardan oluruz dediler. Allah onlar buzağa yatattıkları gibi birbirlerini öldürmedikçe İsrailoğullarının tevbesini kabul etmedi. İşte Bakara Suresinin <gülüyor> başlangıçta 70 ayetlerinde, Nefislerinizi öldürün, kavimle kast birbirlerini öldürmeleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de nefislerini öldürmek kavili olarak geçen ifadeler birbirinizi öldürmek. Yani birbirinizi öldürmeyin, nefislerinizi öldürmeyin, birbirinizi öldürmeyin demektir. İsrail Allah'ına emredilen nefislerinizi öldürün, tevbeniz bu şekildedir sözü de birbirinizi öldürün demektir. 150. Musa kavmine öfkeli ve kederli bir halde dönünce onlara ''Benim ardımdan geldikten sonra ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz?'' dedi. Levhaları bırakarak kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekti. O dedi ki ''Ey anamın oğlu.'' ''Bu topluluk beni güçsüz bıraktı. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de bana düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla bir tutma.'' Yani Harun Aleyhisselam da bunu söylüyor. i̇bn Abbas diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''Haber yani işitmek görmek gibi değildir. Muhakkak Allah Azze ve Celle Musa'ya kavminin buzağa ibadet ettiklerini haber verince levhaları atmadı da onların yaptıklarını gözleriyle görünce levhaları attı ve onlar da kırıldı.'' Yani haber veren Allah Azze ve Celle olmasına rağmen yani en sadık haber. Direkt Allah Azze ve Celle vahyediyor ki kavmin saptı. O anda öfkesi bu kadar şiddetli değil. Yani elindeki levhalar atacak kadar şiddetli değil. Gözüyle görüyor. Gözüyle görünce öfkesi daha bir şiddetleniyor ve levhalar atıyor bu yüzden. Yani e, ne yaptığını bilemiyor artık. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin yazılı olduğu şeyler bunlar. Bunu Ahmet i̇bn Ben Hakim Bezzar... Taberani İbn-i Ebi'atim Sahip İslam'da rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a esifen kelimesi üzüntü demektir. Ebu Derdar radıyallahu anh dedi ki, esef öfkeden daha şiddetli bir üzüntüdür. Yani maalesef sözü, yani Arapça bir ifade, işte buradaki esef. Maalesef yani esefle beraber, yani şiddetli üzüntüyle beraber demek. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Musa Aleyhisselam kavmine döndüğü zaman onlara yakın idi. Seslerini işitti ve şöyle dedi. Ben eğlenmekte olan bir kavmin seslerini işitiyorum. Onlar buzaya ibadet ederken görünce levhaları attı ve kırdı. Kardeşinin başından tutarak kendisine çekti. Mücahit dedi ki zalimler topluluğuyla kastedilen buzaya tapanlardır. Yani Harun Aleyhisselam söyledi beni zalimler topluluğuyla beraber tutma onlarla bir tutma. Yani şu buzaya tapanlarla bir tutma. Burada kasteden onlardı. 151 dedi ki, Rabbim beni de kardeşimle bağışla, bizi rahmetine al. Şüphesiz sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. İbn-i Anpas diyor ki, sonra Musa Aleyhisselam kardeşini mazur gördü ve onun için bağışlanma diledi. Bu ayette olduğu gibi. 152, doğrusu muzayı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da alçaklık, düşüklük erişecektir. Biz iftira edenleri işte böyle cezalandırırız. Yani düşünün ki bu olay neden son oluyor? Bize de onların ilahları gibi bir ilah edin ey Musa diyorlardı. Ve Musa Aleyhisselam cahillik eden bir topluluksunuz diyerek onları reddediyordu. Bu olay olmuş. Yani bu kadar yaşanan şeyler yaşanmış. İşte denizi geçmişler. Allah onları firavunun şeyinden cezasından kurtarmış. Eziyetinden kurtarmış. Bir sürü mucizelere şahit olmuşlar. Bütün bunlar olmuş. 30 günlüğüne Rabbi ile sözleşiyor, gidiyor. Turda ana Musa Lesha. Bu 40 güne uzayınca kavminin tekrar yani hucet olmuş bir kavm buzağa tapmaya dönüyor. Böyle bir halde işte bakın burada Musa Lesha, bu kavim için artık başlanma dilemiyor. Niye? Onlar müşrik oldular çünkü. Yani büyük bir e, tagut'tan kurtulmuş, firamdan kurtulmuşlar. Yeruşalim'in varisleri olacaklar. İman edenler olarak. Fakat bu kavimin tamamı Harun Aleyhisselam hariç şirket dönmüşler. Musa Aleyhisselam sadece kendisi ve kardeşi için bağışlanma diliyor bu ayette. Ve bu ayette, 152. ayette, Buza'yı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatına da alçaklık erişecektir buyruluyor. bu Kılabe dedi ki, bu kıyamet gününe kadar iftira eden her kişiyi zelil edeceği bir cezadır. Allah'ın her kişiyi zelil edeceği bir cezadır. Süfyan bin Ueyne dedi ki, yeryüzünde bidatçı olan hiç kimse yoktur ki zillet onun her yanını kaplamaz. Bunun böyle olduğu Allah'ın kitabına geçmektedir. Ona nerede geçiyor denilince, buzağı ilah edilenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da alçaklık erişecektir ayetini duymadınız mı dedi. Çünkü bu ayetin devamında biz iftiradenler böyle cezalandırırız illet olarak bu zikrediliyor. Yani Allah'ın dinine karşı bir iftiradır bu. Ey Ebu Muhammed! Bu ayet Buzaya tapanlara has bir ayettir. Onlara özel dediler. Süfyan, ayetin devamında iftira edenleri böyle cezalandırırız buyuruyor. Bu kıyamet gününe kadar her iftiracı ve her bidatçıyı kapsar dedi. Bunu Taberi İbn-i ve Beyhaki, Şab-ı İman'da sahip-i isnatla rivayet ediyorlar Süfyan bin Uyeyne'de. 153- Kötülükleri yaptıktan sonra tevbe ederek iman edenlere gelince muhakkak ki Rabbin bunun ardından elbette ki gafurdur, rahimdir. Yani bu kimselerin bağışlanması, yani bu şirke düşen, şirke giren kimselerin bağışlanması demek ki tevbe ederek, yani o hallerini terk ederek, şirk olan, küfür olan şeyleri terk ederek iman etmelerine, yani imanın gereğiyle amel etmelerine bağlıdır. Bunu yaptıkları takdirde Allah, şirk işlemiş olsa, küfür de işlemiş olsa can bedendeyken ölmeden önce iman eden tevbenin, kimsenin tebesini kabul eder. İbn-i Nasud bir kadınla zina ettikten sonra onunla evlenenin durumu sorulunca bu ayeti okumuştur. Yani tevbe etmiş, halini ıslah etmişse ne ala. 154 Musa sakinleşince levhaları aldı. Onun nüshasında Rabbinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır. İbn-i Abbas radiyalanma ee, az önce bir kısmı Geçmişti bu rivayetin Allah Teala Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı zebercetten le e Yedi levha üzerinde verdi Onda her şeyin açıklaması Ve Tevrat'taki öğütler yazılıydı Onları alarak gelince İsrailoğullarının buza yataptığını gördü Ve Tevrat'ı elinden atınca da Levhalar parçalandılar Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'a yönelerek Başından tutup kendine doğru çekti Allah bu levhalardan 7'de 6'sını kaldırdı. Yani o 7 levhadan 6 tanesini kaldırdı. Geriye sadece 7'de 1'i kaldı. Musa Aleyhisselam'ın kızgınlığı geçince bir nüshasında Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır yazılı olan levhaları aldı. Musa Aleyhisselam'ın adı levhalarda daha önceki ayetlerde geçen açıklamalardan bahsedilmemiştir. Evet. Allah izin verirse evet, şu kısmı da Musa Aleyhisselam'ın kıssasını tamamlamış olalım. 155. ayet Musa belirlediğimiz vakitte kavminden 70 adam seçti. Onları o şiddetli sarsıntı tutunca dedi ki Rabbim dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. Aramızdaki akılsızların yaptıkları yüzünden bizi helak edeceksin? O ancak senin imtihanındır. Sen onunla dilediğini saptırır, dilediğinde hidayete erdirirsin. Bizim velimiz sensin. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü muhakkak ki sen bağışlayanların en hayırlısısın. i̇bn Abbas radiyallahu anh dedi ki, Allah Teala Musa aleyhisselama kavminden 70 kişiyi seçmesini emretmişti. Musa aleyhisselam 70 kişi seçip Rablerine dua etmek için yola çıktılar. Duaları arasında Allah'ım bizden önce kimseye vermediğin ve bizden sonra kimseye vermeyeceğin bir şey ver duası da vardı. Allah Teala onların bu duasını kerih gördü ve kendilerini bir sarsıntı yakaladı. Yani böyle bir istekte bulunduklar için Allah onları sarstı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim eğer dileseydin onları daha önce de helak ederdin. Bu sarsıntı senin dilediğine isabet ettireceğin, dilediğinden savacağın bir azaptır.'' dedi. Musa aleyhisselamın seçtiği 70 kişiyi sarsıntının yakalamasının sebebi, buzağı ilah edinmemelerine rağmen buna engel olmamalardır. Yani... Aleyküm Sehab-ı Musa seçti. Bu 70 kişi buzağa tapmayanlardandı. Buzağa tapmadılar ama tapanlara da engel olmamışlardı. Yani o, bu yüzden bu sarsıntıya düşer oldular diyor İbn Abbas Radiyallahu anh'ına. 156 Bize dünyada da ahirette de iyilik yaz. Muhakkak ki biz sana yöneldik. Buyurdu ki, yani Allah Azze ve Celle buyurdu ki azabımı dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara zekatı verenlere, ayetlerimize iman edenlere yazacağım. i̇bn Abbas ve Mücahit radıyallahu anhüm, Hudna ileyk sözü, sana tevbe ettik demektir, dediler. Hasan el-Basri, dünyadaki iyilik ilim ve ibadettir demiştir. Yani bize dünyada da, ahirette de iyilik yaz, dünyadaki iyilik ilim ve ibadettir demiştir. Hasan el-Basri ve Katade dedi ki, Allah'ın rahmeti dünyada iyileri ve kötüleri kuşatır. Yani Allah dünyada Salihlere de, facirlere de, kafirlere de rahmet eder. Kıyamet günü ise sadece takva sahiplerine rahmet eder. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ve cehennem övünüp, cehennem ey Rabbim bana zorbalar, krallar ve halkın ileri gelenleri giriyorlar dedi. Yani ben dünyanın bu zorbalarını, kötülükte önder olanlarını cezalandırıyorum diyerek cehennem böyle övündü. Cennet ey Rabbim bana fakirler, zayıflar ve miskinler giriyor dedi. Cennette bu şekilde öğündü Bunun üzerine Allah Teala cehenneme sen benim azabımsın, dilediğimi seninle azaplandırırım buyurdu. Cennete de sen benim rahmetimsin ve her şeyden genişsin. İkinize de doluncaya kadar girilecek buyurdu. Yani cennette cehennemde dolacak. Bunu Ahmet İbni Yasım, Ebu Yala, Kitab-ı Tevhid'de İbni Uzeymi, İbn İbdan ve Alt bin Hümeyt sahip-i sınavda rivayet ediyorlar. İbn Abbas radıyallahu ma dedi ki sakınanlardan kasıt şirkten sakınanlardır. Zekat verenler Allah'a ihlas ile itaat ederek zekat verenlerdir. Evet 157. ayet ve devamında Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Tevrat ve İncil'de haber vermiş olduğuyla ilgili ayetler gelecek. Bir sonraki derse bırakılmışlı. Subhanekallahü ve bihamdik <gülüyor> ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke ve töbû